Ve bu şövalyenin serüvenini bizzat onun ağzından dinleyerek doğrulatma fırsatı bulur. Efsaneye göre Montesinos, can dostu Durandarte ile düşmana karşı yaptıkları bir savaşta, Durandarte'nin yenilmesi üzerine onun son arzusunu yerine getirir. Durandarte'nin vasiyeti şudur, eğer savaşta yenilirse, ölmese bile Montesinos onun yüreğini bir bıçakla vücudundan ayırmalı, ...ve Fransa'ya götürüp orada sevgilisi Belerma'ya takdim ve teslim etmelidir. İşte Don Quixote'un Montesinos'un mağarasına inmekteki amacı... ...bu öyküyü bir kez de yaşayanların ağzından dinlemektir. Sancho ve yanındaki öğrenci Don Quixote'u mağaradan yukarı çektiklerinde... ...şövalyemiz derin bir uykudadır. Onu epeyce zorlukla uyandırırlar. Sonunda uyanınca Don Quixote onlara şöyle hitap eder... Tanrı sizi affetsin arkadaşlar, bugüne kadar bir insanın görmüş ve yaşamış olduğu en güzel, en zevkli manzara ve hayattan ayırdınız benim. Şimdi iyice anlıyorum ki bu dünyanın bütün mutlulukları bir gölge, bir rüya kadar geçici, kır çiçekleri kadar kısa ömürlüymüş. Ah vahtsız Montesinos, ah ağır yaralı duran darte, ah talihsiz Belerma. Ah gözü yaşlı Guadiana ve siz, güzel gözlerinizden dökülen yaşları sularınızla gösteren zavallı Ruideyara kızları. Bu sözleri duyunca biz okurlar olarak Don Quixote'un bütün destan kahramanlarının başından geçen bir serüveni taklit ettiğini düşünürüz. Bu serüven, destan kahramanının büyüyüp olgunlaşmasının bir gereği olarak bir noktada yer altına inip orada ölmüş ecdadıyla karşılaşması, ...ve onlardan bilgeliği öğrenmesidir. Acaba Don Quixote da bu mağaraya inerek böyle bir bilgeliğe mi ulaşmıştır? Elbette hayır. Çünkü Don Quixote mağaraya inip de Montesinos'la konuşmaya başlar başlamaz... ...bu konuşmanın abuk sabuk bir sohbet olacağı da belli olur. Örneğin Montesinos Don Quixote'a Durandarte'nin yüreğini oyup çıkarmak için kullandığı aletin... Öyle söylendiği gibi bir hançer değil, küçücük bir kama olduğunu açıklar. Sanç oradan lafa karışıp bu kamanın belki de köylerindeki bıçakçı tarafından yapılmış olabileceğini söyler. Ayrıca o kadar yol giderken bozulmasın diye Montesinos Durandarte'nin kalbini tuzlayıp Belerma'ya böyle Salamura biçiminde götürdüğünü eklemeyi de unutmaz. Derken mağarada Belerma belirir. Biraz solgundur. Montesinos hemen açıklama yapar. Yüzünün sarılığı ve gözlerindeki halkalar kadınlarda olağan aylık rahatsızlık yüzünden değil. Çünkü aylar hatta yıllar var ki bu rahatsızlık kendisini göstermiyor, kapısını bile çalmıyor. Bu açıklamayı dinledikten hemen sonra Don Kişot Dulcinea'yı görür. Büyü altındaki Dulcinea Don Kişot'a Nedime'sini göndererek para ister. Hanımım Dulcinea Del Toboso zat halinizin ellerinden öpüyor der Nedime. Ve içtenlikle yalvarıyor, lütfen bu yeni pamuklu eteğin üzerine altı riyal ya da zatı halinizin yanında ne kadar varsa borç vermenizi rica ediyor. Kısa zamanda ödeyeceğini de söz veriyor. Bu sözlerle Don Quixote'un yer altına yaptığı bu epik yolculuğun bütün saygınlığı bozulur, tersine bayağılaştırılmış olur. Çünkü hiçbir epik kahraman yer altına yaptığı yolculukta böylesine dünyevi bir taleple karşılaşmamıştır. Kaldı ki bu talebin Don Kişot'un mutlak güzellik, doğruluk ve iyiliğin timsali olarak gördüğü ve platonik bir aşkla sevdiği e ya Del bosadan gelmesi daha da acıdır. Ama Don Kişot hiç mi hiç aldırmaz bunları? Sevgisinin böylesine aşağılanması onu rahatsız etmez. Çünkü ona göre düşmanı büyücüler sorumludur bütün bunlardan. Ve büyü altındaki insanların yaptıkları da ayıplanmaz. Don Kişot'un idealize ettiği dünyadan... ...ve idealize ettiği büyük aşkından böylesine bir darbe yemesi, kendisi buna çok aldırıyor görünmese de bu kitabın en yüzün veren maceralarından birini oluşturur. Ve bu macerayla birlikte Don Quixote, 19. yüzyıl romanında böyle büyük umutlar ve hayallerle yaşama başlayıp, sonra bu hayallerin tek tek yerlerde sürünmesiyle düş, düş kırıklığına yuvarlanan ünlü roman kahramanlarının da ilk örneği olur. Lukacs bu kahramanları ve onların yer aldığı romanları Roman Kuramı adlı eserinde şöyle tanımlamıştı. Roman, Epi'nin ait olduğu dünyanın bütünlüğünün yitirildiği bir dünyayı anlatır. Bu dünyada sorunlu bir takım roman kahramanları yitirilen bütünlüğün peşinde koşarken çeşitli aşağılanmalara maruz kalan, aşkınlık arayışında yersiz, yurtsuz, yenik kişilerdir. Montesinos Mağarası'ndan Dülsine'ye Del Toboso'ya 4 real borç vererek çıkan Lamançalı Don Quixote, bir epik kahramandan çok bu sorunlu kahramanların babası sayılabilir. Yel mi değirmen mi? Ölümünün 400. yılında Kıvrak Zekanın Prensi Cervantes yeniden açık radyoda. Hazırlayan ve sunan Jale Parla.